Ee, belki bazılarınız kendisini e, kitaplarından tanıyordur... Ee... Birazdan e, kendisiyle e, güzel bir sohbet e, yapacağız. Rehber hayvanlar hakkında. E, hoş geldin Şebnem. Hoş bulduk. <gülüyor> Teşekkür ederim. E, Şebnem istersen biraz seni tanıtmak istiyorum. E, İngilizce İktisat, İstanbul Üniversitesi, İngilizce İktisat ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarından mezun evet. Ve sonra müzik eğitimine bir sürü Roma'da devam etmişsin ve e, Amerika'da da psikoloji eğitimi anmışsın. Evet. Sonra da e, baya ilgi alanların çeşitli meditasyonlar, tayıçlarlar. Qi qigong, Yoga, Geleneksel Çin Tıbbı, Homeopati, Ayurveda, Feng Shui, I, i, i Ching böyle evet. okunuyor değil mi? Şamanlık, Tensegrity <gülüyor> ve Yeni Çağ Çocukları. Baya evet. in inanılmaz geniş bir alan <gülüyor> <Teşekkür> <gülüyor> ilgilenmişsin. <gülüyor> ve e ilk kitabını e Aura Renkleri ve Kutsal Geometrik Şekillerin kullanıldığı e Meleklerin Seninle Konuşuyoru. Evet çıkardın şimdi e, geçen hafta herhalde çıktı değil mi kitabın? Yok e, çok oldu yakını. bir ay öyle kadar öyle mi evet, bir ay evet. kadar e, çok yakın aslında Şifa evet. Çemberi rehberleriniz rehber hayvanlarımız rehber hayvan, evet. e, hayvan kartlarıyla sistem yayıncılıktan çıktı. Şebnem e, ben ilk önce e, sonuçta doğanın hepimiz parçasıyız e, hmm, biz kesinlikle. insan türü olarak ne yazık ki dünyada biraz fazla yer tutmaya başladık. Ee, e, hayvanlar, e, bitkiler, e, işte kayalar, su e, hepsi doğanın varlıkları ve biz hı -hı, onların parçasıyız hı -hı. Fakat biz hayvanlarla ilişkimizi kentte yani evcil hayvanlar dışında özellikle e, yaban hayvanlarla ilişkimiz pek kalmadı gibi Evet evet çok ee, Hatta arkadaşlar. çocukları ben görüyorum çocuklar böyle aa inek falan diyorlar hani <gülüyor> <inek gülüyor> Çocuklar <çalışıyorlar gülüyor> gibi <gülüyor> Ne yazık ki bu seviyeye gelmiş evet, durumda. Evet. E, ve sen diyorsun ki şimdi bir kitap çıkardım ve e, hayvanlar rehberimiz olabilir diyorsun. <gülüyor> Nasıl oluyor? İlk önce onu bir hani neyi amaçlıyorsun bu kitapla ve rehber evet. hayvan ne demek? Bizi anlatır mısın? Tabii ki e, çok güzel bir giriş yaptın aslında. Hepimiz doğanın bir parçasıyız yani. Ondan uzaklaştığımız için zaten herhalde e, şu zamanda yaşadığımız problemleri yaşıyoruz. <gülüyor> Çevre kirliliğinden tutun da insanlar arasındaki ilişkilere kadar bence problemler evet. yaşıyoruz yani doğadan ve doğa doğamızdan uzaklaştığımız için ee, dolayısıyla bu kitapla birazcık daha hem doğaya hem de dediğim gibi doğamıza özümüze birazcık daha yaklaşalım istedim hem Hı -hı. hayvanları tanıyalım istedim hem de kitapta anlatılan başka yöntemler var mesela şifa çemberini kullanıyoruz bu bir kızıl derili bilgeliyidir ee, kızıl de diğer taraftan yakın olduğumuz e, hakkında bir sürü teori var <gülüyor> <gülüyor> o teori Ayrı bir konu. Ayrı bir konu. Ayrı bir konu. <gülüyor> yani e, şimdi bu kitapta söylediğin gibi 52 tane rehber hayvan kartı var. O hı hı. şekilde kartları kullanarak insanlar bir kere önce hayvanları bir tanıyacaklar. E, kitapta da ben yazmıştım. Çok sevdiğim bir söz var. E, bir kızıl kızılderili şefi tarafından. Evet. E, sen de hemen girer girer Gire, zaten evet, ilk aynı önce şeyi. Hatta ilk o sayfa çıktı karşıma <gülüyor> Daha çok, evet, çok enteresan. İstersen söyleyebilir misin? Tamam ben okuyayım kelimesi evet. kelimesine bilmiyordum o yüzden Hı -hı. evet kitabı almak iyi oldu. <gülüyor> Şöyle diyor Kızılderili Şefi Dan George. Eğer hayvanlarla konuşursan onlar da seninle konuşur ve böylece birbirinizi tanırsınız. Eğer onlarla konuşmazsan onları tanıyamazsın ve tanımadığın şeylerden korkarsın. Korktuğun şeyi ise yok edersin. Evet gerçekten çok doğru. Evet. Be... Evet, hayvanlar rehber olabilir. Peki nasıl bu korku olayına sonra geleceğiz? Tamam, aslında tamam. E, gerçekten hani hayvanlardan korkmak, işte hı nasıl hı. hayvanlarla tekrar dost olabiliriz ya da o korkuyu nasıl yenebiliriz üzerinden? Evet, evet, tabii çok uzun konular, konular ama hani kısaca. Evet. E, ama ben önce yine hayvanlar nasıl rehberimiz olabilir e, hı hı. E, açıklamanı rica edeceğim. Tamam, e, tabii bize nasıl rehberlik ediyorlar. Tamam. E, şimdi aslında dünya üzerinde gördüğümüz hayvanların e, nasıl bizlerin bir ruhu varsa onların da tabii ki bir ruhu var. Onlar aslında evrensel ruhların temsilcileri diyoruz biz. E, bu şamanik bir görüş açısı aslında. Ve e, o ruhların, o enerjilerin daha doğrusu o varlıkların bize çeşitli konularda rehberlik edebileceğini düşünüyoruz. Çünkü hepsinin e, belirli özellikleri var. Hmm. Ki o özelliklerini dünya üzerindeki temsilcilerinde de görüyoruz zaten. Mesela e, kaplan diyelim. İşte hmm. kaplan çok ataktır, karar verdiği şeye yapar, çok güzel odaklanabilir vesaire vs. Bunun gibi hepsinin kendilerine has bizi destekleyebilecek özellikleri olduğu için hı hı. o özelliklerden yararlanmaya çalışıyoruz. Hı hı. Onların enerjileri vasıtasıyla bu özelliklerimizi hem kendi içimizde buluyoruz çünkü bazen onların hiç farkında bile olamayabiliyoruz hı hı. veya farkında olduklarımızı işte biraz geliştirmeye çalışıyoruz vesaire vesaire bu şekilde yararlanıyoruz. Hı -hı. Ee, evet kitapta gerçekten de e, bir takım hayvanların hangi özelliklere 52 hayvan var. Evet. Ee, hangi Hı -hı. özelliklere sahip olduğu mesela fil kendini hatırla. Evet ee, Hı -hı. zorlukları aşma, hafıza, bilgilik, güvenilirlik, aile arkadaşlık, kuvvetli koku duygusu enteresan. Evet, evet. ee, Bunların nereden biliyorsun? <gülüyor> evet güzel bir soru <gülüyor> ee, Şöyle biliyorum Aslında e, ilginç bir şekilde birazcık onların kendileri Bana anlatmaya başladılar Hı -hı. İlk öyle başladık yani ee, Çeşitli rehber hayvanlarla e, Çeşitli zaman süreçlerinde Ben tanıştım İşte meditasyonlar olsun e, Gündelik hayatta da onların e, Mesajlarını işaretlerini alabiliyoruz O şekilde olsun Böyle yavaş yavaş onlarla tanıştıktan sonra tabii bu çok merak. Hakımı cezbetti. Çok da zevkli bir konu ayrıca. Yani bir girdin mi o konuya <gülüyor> devam ediyorsun. Ee, ve ondan sonra tabii araştırdım da çok evet. da araştırdım. Aslında mitolojide var. Dediğin gibi şamanizmde evet. var. Ha. Ee, yani kadim bilgilerde hayvanlara evet. yüklenen çeşitli semboller var. Yani evet. az çok bir kısmını biliyoruz. Ee, o hatta, oralardan evet. da belki bir takım şeyler olmuş mudur? Ya, her yerden besleniliyor Beslen tabii. Hı -hı. Yani o mitolojiden mesela burada dört mitolojik rehber hayvan dediğim aslında o ismi ben buldum onlara. <gülüyor> <gülüyor> ee, anka kuşu ve ejderha ile çalışıyoruz. Hı -hı. Onların tabii mitolojik hani ...oradan da Göndermeleri var mısın Var hikayeleri Hı -hı. vesaire. Onun dışındaki rehber hayvanları... ...dünya üzerinde görebildiğimiz rehber hayvanlar... Ee, ...onlar da işte bu, şey, bu kitapta 52 tanesi toparlandı. Evet, neden 52 tane? Ee, onu Aslında onlar belirlediler gibi yani <gülüyor> bir şey oldu. Çünkü bunlar gerçekten benim çalıştığım ilk başta. Yani benim çalışmaya başladığım... ...ondan sonra işte eğitimlerimde, danışmanlıklarımda... ...diğer kişilerle de çalıştığım rehber hayvanlar oldu... E, yani onlarla çalışmaya başladık. 52'de bir şekilde toparlandı ve o 52'nin mesajının biz gündelik hayatımızda destekleyici şeyler hani güzel bir bütün şeklinde destekleyici şeyler hmm. olduğunu ben sonradan fark var. ettim <gülüyor> evet mesela, mesela. 52 <gülüyor> yani bütün evet bunlar aslında tesadüfler değiller yani bir şekilde 52'ye vardık demek orada <gülüyor> olmamız gerekiyormuş dediğim gibi yani o özellikler hani güzel bir bütün teşkil ettiğini Hı -hı. ben sonradan fark ettim öyle düşündüm 52'de kaldık dolayısıyla <gülüyor> evet, ee, peki burada Hemen çok yakınımızda olan daha sonra uzağımızda olan hayvanlara da geleceğiz ikinci bölümde ama tamam. çok yakınımızda olan kedi ve köpek. <gülüyor> İki tane evet. hayvana baktım ben hemen. Kedi bağımsızsın, özgüven, özgünlük, gizem anda olmak. <gülüyor> yani bu kadar çok kedi var ya hani şehirde bir evet. şekilde hani onların çoğalmasını biraz da biz aslında evet, neden oluyoruz. Evet, evet. Ee, bu kadar çok kedi acaba bize hep anda ol mesajımı veriyor çalışıyor diyedi. Mesela ben öyle bir şey. <gülüyor> ve, e, aslında ne kadar bağımlı olduğumuzu sürekli bize hmm. hatırlatmayı mı çalışıyorlar Aslında güzel evet, bir nokta düşündüm. oldu gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Belki o yüzden bu kadar çoğalıyorlar doğru. <gülüyor> ee, Köpek <köpeklerin gülüyor> sınırlarını belirle. Sadakat, koşulsuz sevgi, vericilik, içgörü koruma, yeni yetenekler ve iş sürme. <gülüyor> ve Genelde aslında e, bize çok yakın olan şeyler. Hani sadakat mesela bizim zaten <gülüyor> köpekleri... Yaptığımız evet tepelerde bildiğimiz bir e, özellik. E, o anlamda e, ama öyleleri var ki kaplan, aslan, Hı -hı. fil. Hem bizden uzaktalar, hem de giderek yok oluyorlar. E, evet. İstersen evet, onu da evet. programın ikinci bölümünde tamam ve mi, konuşalım. Miniyetle. Çünkü e, e, ekolojik yaşam deyince hepimiz yaşamın bir parçasıyız evet, ve evet. E, onların teker teker yok olması aslında bizim de. Ee, bir şekilde bizi de tehlikeliyor muhakkak kesinlikle kesinlikle onu farksıyız evet, fark etmemiz ee, lazım şimdi e, bir müzik arası verelim istersen Tabii. New order, Order'dan I'll Stay With You'yu dinleyeceğiz tamam Were they unkind that guy's a fool he's crossed the line I'll stay with you New Order'dan I Will Stay With You'yu dinledik. Şebnem Özkan'la sohbetimize devam ediyoruz. Son derece keyifli bir sohbet oluyor. Rehber hayvanlarla ilgili bir kitap çıkardı Şebnem. Ve biz de rehber hayvanlarla ilgili konuşuyoruz. Biraz evet. önce e, bu a, rehber hayvanlardan çok yakınımızda olanlardan bahsettik. Biraz Hı -hı. işte kediden köpekten. Ama e, öyleleri var ki artık aslan görmüyoruz tabii ki. Ne evet, yazık evet, ki. Evet. E, ve i̇şte e, görmek istesek bile... Çok çok uzağa gitmemiz, e, hatta işte yapay ortamlarda ancak görebiliyoruz. Evet. E, bu anlamda e, nesli tükenmekte olan hayvanlar var, nesli tükenen Hı. hayvanlar var, yok olmak üzere olan hayvanlar var ve e, bu aslında bir şekilde bize neyi anlatmaya çalışıyor sence? Yani Hı. sonuçta e, hem hayvanların rehberliğini kaybediyoruz evet. e, bir yandan hem de onları kaybediyoruz. Tabii. E, ne düşünüyorsun bu konuda? Şimdi ilk başta da programın başında da birazcık konuşmuştuk doğamızdan doğadan çok e, uzaklaşıyoruz diye. Tabii biz ne kadar doğadan uzaklaşırsak o kadar da hayvanlardan da uzaklaşıyoruz dediğin gibi hani nesli, Hı -hı. nesilleri tükenen bir sürü hayvan var. E, dolayısıyla bu kitap e, bilmiyorum bu yöntem inşallah hani birazcık daha doğaya yakınlaşmakta insanlara Hı -hı. bir destek olabilir. E, Mutlaka. İnşallah ben de öyle <gülüyor> umuyorum Diliyorum ee, Ve e, yani bu içimizdeki e, Doğaya karşı olan belki Korkudan ötürü biz zaten Ona hmm. bu kadar kötü mü davranıyoruz Acaba insanın aklına bu soru geliyor evet. Tabii çünkü kişi Korktuğu şeyi ya e, Yok etmeye çalışır ya da ondan kaçar Biz hmm. de şimdiye kadar uzunca bir zamandır Doğaya hiç de iyi davranmadık hmm. e, Dolayısıyla artık Biraz daha fark edip yani doğanın da Enerjilerinin aslında ne kadar biz Bizim içimizde ne kadar bize yakın olduğunu fark edip rehber hayvanlar gibi hayvanlar gibi belki yavaş yavaş biraz daha sevgi ve saygıyla davranmaya başlarız. Evet. Aslında oluyoruz. bunun için motive edici güç madem e, şey hani bizim kendimizi korumuz, koruma içgüdümüzse eğer biz motive edici güç aslında biz onları korursak kendimizi koruyabiliriz ki, de biraz bilmemiz ki. gerekiyor Kesinlikle değil mi? Çünkü... Sonuçta e, bir e, hayvan e, diyelim işte kediler kuşları çok fazla yedi besinini işte şey yaptı ve kediyi de yiyen başka bir şey yok diyelim predatörü yok hı -hı. ve e, kediler çoğaldı çoğaldı çoğaldı. ...aslında işte onun bir sınır noktası var... ...bir süre sonra onlar da yok olmuyor... ...çünkü yiyeceğini yok etmiş oluyor... yiyeceği evet, yok olmuş tabii, oluyor... Evet. ...yani bir şeyin çok çoğalması sanki iyiymiş gibi görünüyor... da güçmüş gibi görünüyor <gülüyor> ama aslında öyle değil... ...hiç de değil tabii bir doğal denge var... <gülüyor> ...sonuçta doğanın kendi kendine kurduğu bir şey... ...insanların da ona saygı göstermesi <gülüyor> gerekiyor... <gülüyor> ee, ...onu bozduğumuz zaman çünkü... ...etkilenen yine bizler oluyoruz... Evet. ...yani o bütünün içinde... ...her şeyin, her enerjinin, her varlığın... ...bir yeri var... <gülüyor> ee, ve ancak o bütündeysek e, biz de kendimizdeyiz. Biz belki biraz yanlış yorumluyoruz. Her istediğimizi yaparsak daha özgür oluruz evet. zannediyoruz evet. belki. Evet. Ama hiç de işin asla öyle değil. Evet. Ee, özgürlük belirli bir takım sınırlar olduğu zaman... Hayattadır. Yani hı hı. özgürlük kavramı ancak o zaman e, ifade bulur. Dolayısıyla biz de o saygı ve sevgi çerçevesinde o sınırlarımızı fark etmemiz ve ona göre yaşamamız gerekiyor. Evet, ee, aynen ve birbirimize gösterdiğimiz saygı gibi hayvanlara da e, aynı saygıyı göstermemiz ve onların yaşam alanlarına saygı Tabii duymamız. Ki. Sadece onlara yani saygı da göstermek demek onların yaşam alanlarına saygı göstermek anlamına geliyor ki... Bu anlamda e, birden aklıma şöyle bir soru geliyor. Evet. Et yeme konusunda ne düşünüyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Biraz evet, hince bir sorusu tamam. oldu ama. <gülüyor> ee, e, e, şimdi aslında bu konuda e, e, et yeme e, kötüdür ya da iyidir gibi bir soru değil. Ama <gülüyor> e, hayvan iti yeme konusunda ne düşünüyorsun? <gülüyor> yani son derece hani buna iyi ya da kötü yüklemeden <gülüyor> <gülüyor> soruyorum. Soru. Tamam yüklemeyelim gerçekten. Evet bu da çok <gülüyor> önemli bir nokta bence. Çünkü biz iyi kötü diye... Biz ayırıyoruz aslında hmm. insanlar ayırıyor yani o bizim düşüncemizde olan bir şey. Normalde doğada hayatta evrende iyi kötü işte doğru yanlış vesaire vesaire öyle şeyler yok. Hepsi yine bir bütünün içindeki parçalar. Ee, et gelince <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir e, cevap vermeye çalışayım. Şimdi biraz şamanik e, evet. bir cevap olacak bu belki şamanik felsefede. Şimdi şamanlar da e, yenilen besinleri iyi kötü vesaire gibi ayırmıyor. İhtiyacımız varsa e, biz et de yiyebiliriz, ot da yiyebiliriz. Hı hı. E, canı istiyorsa kişinin çünkü bedenin de bir dengesi var diyelim işte. Canımız istiyorsa o dengenin e, kurulması o etteki besinlere ihtiyacımız olduğu gibi bir şey düşünebiliyoruz. Dolayısıyla e, hani orta yolu aşmamak şeklinde Hı -hı. E, yani hani çok fazla tüketmemek şeklinde et de diye düşünüyorum. Yalnız orada şöyle bir çok önemli konu var tabii. E, şu an itibariyle şehirlerdeki durumumuz et yemeye çok müsait değil. Hı -hı. Çünkü e, yani yine o yenilen hayvanlara... şey et mi? Ha, Gerçek ha, et evet mi? <gülüyor> Ona sorgulamak <gülüyor> gerekiyor. Değil mi? Yine onlara çok saygısızca Hı -hı. davranıp yetiştirdiğimiz, büyüttüğümüz için onlar da sağlıksız oluyorlar. Dolayısıyla e, sağlıksız bir enerji tüketince bizler de sağlığı bozuluyor. Dolayısıyla ona yani izleyicilerin, dinleyicilerin ona biraz dikkat evet. etmesi lazım. Küçücük herhalde. bir şeyde ışıkla bir şekilde evet, doğasından evet. uzaklaştırılmış bir şekilde hızlı büyütülen bir tavuğun etini yemek herhalde çok da <gülüyor> Dengeli olmasa evet, gerek ve hoş olmasa gerek <gülüyor> ee, Evet nesli tehlike altında olan hayvanlardan bahsettik ee, Evcil hayvanlardan bahsettik ama bir de yararlandığımız hayvanlar var Mesela işte keçinin sütünden ya da ineğin sütünden yararlanıyoruz yani Attan yararlanıyoruz Hı -hı. Ee, Hayvandan yararlanma konusunda ne düşünüyorsun? Mesela orada gerçekten bir işbirliği var aslında Hayvana eziyet Hı -hı. etmediğiniz sürece Hı -hı. Hı -hı, ee, Bu işbirliği konusunda ne düşünüyorsun? O işbirliği dediğin gibi yani Hı -hı. eziyet edilmedikçe e, yapılabilecek bir şey. Hı -hı. E, doğal bir ortamda yine hep sevgi saygı sevgi saygı dedik ki Hı -hı. <gülüyor> onu yine söyleyeyim. Yani o şekilde dengeli bir e, ortamda beraberce yaşanıyorsa hayvanlarla Hı -hı. o işbirliği de doğal olarak doğal kendiliğinden, kendiliğinden gelişiyor. Geliyor. Evet. Evet. Aksine galiba hayvanlardan çok uzaklaştığımız için o işbirliğini de bırakmış çok fazla makineleşmiş durumda. Biz biraz o işbirliğine galiba var. dönüyor olmamız daha... E, <gülüyor> yani doğal <gülüyor> Hatırlıyor olmamız evet, iyi olacak evet. Kendimizi ne kadar bilirsek özümüze ne kadar dönersek zaten otomatikman doğaya da yaklaşıyoruz yaklaşacağız Hı hı, hı, hı. Evet. Peki e, yine kitapta bahsettiğin bir şey var. Çocuklarla yaptığın çalışmalar var. Bir e, tiyatro çalışmasından bahsetmiştin. Çocuk, çocuklar için hayvanlar tiyatrosu. Bundan evet. biraz söz eder misin? Nasıl bir tiyatro çalışması? bir Eğitim çalışması sanıyorum. Evet evet. Bir eğitim Hı -hı. bu. O da aslında bir rehber hayvanın sayesinde bana verilmiş bir eğitim. Örümcek çok yaratıcılıkla alakalı bir e, rehber hayvandır. E, örümceğin desteği sayesinde <gülüyor> ben o eğitim yapmıştım. E, Orada ee, çocuklarla ilgili bu hayvanları canlandırma Onların özelliklerini öğrenmelerine Çalışıyoruz çocukların hmm. ee, Aslında tabi onların da Hani hayvanları tanıyıp e, Yine onlardan korkmama onlara, Onları sevmeleri için De iyi bir yararlı bir eğitim olduğunu Düşünüyorum onların özelliklerini Tanıyorlar ondan sonra onları canlandırıyorlar Bunun bir tiyatrosunu yapıyoruz Dolayısıyla çocuklar için de e, Onların işte El göz koordinasyonlarını geliştiri çünkü maskelerini yazıyor yapıyorlar çiziyorlar boyuyorlar bu esnada ee, bir grup içerisinde e, beraberce çalışabilme özelliklerini geliştirici empati geliştirici hı hı. E, bir çalışma oluyor hı hı. E, bu da e, şu aralar e, gündemde olan yeni çağ çocuklarını destekleyici bir eğitim aslında. Hı -hı. E, yeni yeni enerjili e, yeni özelliklere farklı özelliklere sahip çocuklar da doğuyor artık dünyamıza. Üçüncü kitapta inşallah onun üzerine olacak. E, evet <gülüyor> anın daha haberini evet. vermiş evet. olayım. Şimdiki Yen çocuklar, çocuklar evet. harika diye bir şey var galiba onun biraz alt metni gibi mi olacak bu? <gülüyor> Hatta daha bile geliştirilmiş <gülüyor> bir geliştirilmiş. şey olabilir. Çünkü çocukların gerçekten ilginç. Yani e, onların da özellikle onları tanıdıkça ne kadar farklı ne kadar değişik özelliklere sahip olduklarını görüp şaşırıyoruz. Onlar bize öğretiyorlar aslında artık. Evet. evet. <gülüyor> öyle olduk. Gerçekten <gülüyor> öyle. Onların sezgileri bizden çok çok daha güçlü. Gerçekten ee, Çok teşekkürler Şebnem programa katıldığın için. Ben teşekkür ediyorum için. çok zevkliydi. Ee, evet gerçekten zevkli bir sohbetti. Ee, her zaman olduğu gibi programımızı sizi yüzde yüz ekolojik pazarlara davet ederek kapatmak istiyorum. Evet. Bugün yani cuma günleri Bakırköy'de, cumartesi günleri Şişli ve Beylikdüzü'nde, pazar günleri de Kartal'da kuruluyor. Yüzde yüz ekolojik pazarlar. Hepinizi bekliyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Tohumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayan ve sunan buğday ekibi.